1481 numaralı konu, Hz. Peygamberin Allah'ın zikrini köle azat etmekten daha üstün kabul etmeleri, Hz. Peygamber şöyle buyurmuşlardır, Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir kavimle oturmam benim yanımda İsmail'in neslinden, her birinin fiyatı 12 bin dirhem olan dört köleyi azat etmekten daha sevimlidir, Aynı şekilde ikindi namazından güneş batıncaya kadar Allah'ı zikreden bir kavimle oturmam benim yanımda yine İsmail'in zürriyetinden her birinin fiyatı 12 bin dirhem olan dört köleyi azat etmekten daha sevimlidir. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuşlardır. İkindi namazından güneş batıncaya kadar hayır söyleyen, Allah'ı anan, kişinin ameli, İsmail'in zürriyetinden 8 kişiyi azat eden kişinin amelinden daha üstündür. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuşlardır. Bir sabah namazından güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir kavimle oturmam benim yanımda üzerine güneşin doğduğu her şeyi Allah yolunda sarf etmekten daha sevimlidir.